Kendilerine mağfiret dilemesini istediler. O da sizle mağfiret dileyeceğim deyip hemen istemiyor. İslam alimleri arasında bazen çok incelikleri yakalayanlar oluyor. Ata el Khorasani diyor ki gençlerden bağışlanma dilemek Yaşlılara göre daha kolay gerçekleşir. Yani gençten af dilediğin zaman seni daha kolay affeder demek istiyor. Çünkü diyor Yusuf Aleyhisselam'a biz sana karşı hatalı işledik, dedikleri, hata işledik dedikleri zaman hemen onlara Rabbim sana size mağfiret buyursun deyiverdi diyor. Aynı şeyi babalarına söyledikleri zaman diyor, babaları sizin için dileyeceğim diyor şeklinde. Böyle bir güzel bir incelik. Yani şunu söylemek istiyorum bununla, Kur'an-ı Kerimle çok haşır neşir olduğumuz zaman, Allahü Teala bu konuda önümüze fütuhat da açar. Fark etmediğimiz daha önce belki defalarca okuduğumuz aynı yeri, aynı ayeti, aynı sureyi, aynı kelimeleri he? bir bakıyorsunuz bu okuyuşta Cenab-ı Allah size farklı bir ufuk açmış oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in çokça tekrar edilmesine rağmen eskimemesinin bir manası da budur. Bu kitaptan usanmak olmaz. Niçin? Çünkü her bir okuyuş size ayrı bir ufuk gösteriyor. Yeni bir yol açıyor. Önünüzde çeşitli imkanlar veriyor. Bir de kişinin başkasından dua etmesinin sünnetini bize öğretiyor. Birbirimizden dua istemesini unutmayalım. Ve birbirimize dua etmesini de ihmal etmeyelim. Kardeşimize yaptığımız her bir duaya karşılık... ...sana da onun kadarı olsun demekle görevli özel melek vardır. Cenab-ı Allah'ın bir özel meleği var. Bir Müslüman yanında olmayan kardeşine dua ettiği zaman sana da onun misli olsun demekle görevli melek var. Onun için sizden faziletli olması da şart değil, sizden aşağıda olması da şart değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Umre'ye giden Ömer radıyallahu anha, hepinizin bildiği gibi ne demiş? La tensenaya min mine dua diyor. Kardeşcağızım, Duada bizi unutma diyor. Biz de hatırla bize de dua et. Yani mesele o kadar basit değil. Ha. İfade yerindeyse Türkçedeki tabiriyle koskoca bir peygamber. Hatemül Enbiya Seyyidül Murselin rahmetun lil alemin, güzel evsafı, yücelikleri saymakla bitip tükenmez, o yüce peygamber, ashabından birisi gidecek, velev ki en büyüklerinden olsun, onunla kıyas edilmez. Yapacağın dualarda bizi unutma diyor. Çünkü, Cenab-ı Peygamber, dahi Allah'a şükreden bir kul olmak istiyor. Öyle demiyor mu Ayşe validemize? Ya Resulallah diyor, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladığı halde ayakların şişene kadar ibadet ediyorsun. Niye kendini bu kadar yoruyorsun diyor yani. Şükreden bir kul olmayayım mı? Bak bu kadar nimet sen söylüyorsun. Bunun karşılığı benim Gevşemem değil ki. Günahlarımın, geçmiş ve gelecek günahlarımın bağışlanmış olmasının karşılığı benim nasıl olsa tamam işte torbada keklik diye yatmam gerektirmez ki. Ben eğer nimetin kıymetini bilen birisiysem buna karşılık daha çok yorulmalıyım, daha çok ibadet etmeliyim. Ama biz insanoğlu böyle değiliz. En ufak ifade edilirse Türkçe'deki tabiriyle yüz bulduk mu astar istiyoruz. Öyle değil. Birileri size bir iyilik yapıyorsa nasıl olsa bu adam bana bu iyiliği yapmayı ihtiyat haline edindi. Ben ona yapmasam olur veya şunu yapmasam da olur. Hayır böyle değil. Hel cezaül ihsani illa ihsan diyor ayet kelime İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey olabilir mi? Cenab-ı Allah sana bol nimet verilmişse, ona göre ibadetini de arttıracaksın. Şükrettikçe o da arttıracak, şükrünü arttıracaksın yani. İhtiyacı mı var? Yok. Muhtaç olan bizleriz. Ya İyuanas, antumul fukara u ile Allah. Ey insanlar fakirler sizlersiniz Allah'a muhtaç olan Allah'ın fukarası sizlersiniz. Allah'a karşı fukara olanlar sizlersiniz. İnnehu huvel ganiyül hamid diyor. Şüphesiz ki o hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her türlü övgüye hamde layık olandır. Ona muhtaç biziz. Kendisini müsteğni gören, muhtaç görmeyen, muhtaç görmeme noktasına kadar göre, daha doğrusu küfür ahlakından bir fay sahibidir. İkra suresini hatırlayın. Ne diyor orada? Enra'e hus-teğne. Ne diyor hemen öncesinde, Velleyli suresinde? وأمّاً نستغنى وكذب بالحسنات. Kendisini Allah'a, Allah'ın vahyine, Allah'ın gönderdiği vahye, Allah'ın dinine muhtaç görmeyen kimseyi gördün mü diyor? İstigna? Hakkımız olmayan bir şey. Hakkımız olmayan bir şey. Biz sahip olduğumuz neyin gerçek manada sahibiyiz ki? Neyin gerçek manada söyler misiniz? Kendimizin mi sahibiyiz? Sahip olduğumuz güç ve imkanlar kimin? İster bedeni güç ve imkanlar olsun, akli, fiziki, ahlaki her neyse, ister yaratılıştan bizde olsun, ister kesbi olsun. Zamanla kazandıklarımız olsun. Bize ait olan ne var? Hangi şey bize ait? Bana gösterin diyor. Sizin tapındığınız mağbutlar göklerden ve yerden neyi yarattılar? Göklerde ve yerde bir ortaklıkları mı var? Bir sivrisinek mi yaratabiliyorlar diyor. Bırakın yaratmayı sinek onlardan bir şey kapıp geç, gitse onu geri alamazlar diyor. Demek ki bir şeylere sahip olduğunu zannetmek maazallah bu zan insanı Allah'a karşı kafa tutmak noktasına götürür. Nemrud'u Nemrud yapan bu kanaattir. Firavun'u firavunlaştıran bu kanaattir. Karun'u karunlaştıran bu kanaattir. Şeytan'ı şeytanlaştıran, iblisleştiren bu kanaattir. Benim, sen kimsin neyin var ki ya? Benim demek hakkın yok ki. Mecazi olarak günlük konuşmada söylersin. Fakat... Bir şey benim diyemezsin hakiki manada. Cenab-ı Allah bizi çünkü halife olarak yarattı yer yüzünde. Ne diyor Hadid Suresi'nde? Ve ma lekum la tunfikun fi sabilillahi mimma cealakumullah mustaklifin fe. Allah'ın sizi kendisi hakkında halifelik konumunda görevlendirdiği sahip olduğunuz mallardan mülklerden ne diye infak etmiyorsunuz? Değil mi? Neye sahipsek? Biz o verdiği için sahip olabilmişiz. Onun için bizim en güzel, en ihlaslı zikirlerimizden ve tesbihlerimizden birisi de bilhassa musibetler esnasında Musibeti de adam sema çünkü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir diğeri la havle ve la kuvvete illa billah. Ya biz Allah'a aitiz. Allah'a döneceğiz. Peygamber Efendimiz'in kızı Zeynep'in evladı vefat edince Verdikleri de onun, aldıkları da onundur diyor. Bize sadece onun sevgilerini lütfetmiş, onları varlık olarak esat etmiş, onları sevmeyi nasip etmiş. e kendisine ait olanı, bende emanet olarak bulunanı aldığı zaman ne hakla niye ben diyeceğim, nasıl diyebilirim? Her şey onun değil mi? Biz itaatimize, Allah'ın emirlerine bağlılığımıza dahi bel bağlayamayız. Çünkü o bize onu işleyecek güç ve takati veren odur. Onu işlemeyi ilham eden odur. Onu işlemeyi kolaylaştıran odur. Onun için Peygamber e, Aleyhisselatü Vesselam bir duasında Allahümme la tekilna ila anfusina tarfata aynen ve la yekalle min zelik demiştir. Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ım sen bizi kendi nefislerimize göz açıp kırpacak kadar bir süre dahi. Hatta ondan da daha az bir süre bırakma bizi bize. Allah Allah. Allah'ı da en iyi tanıyan kayıtsız ve şartsız o. Dinini de en iyi tanıyan kayıtsız ve şartsız o. O böyle dua ediyor. Bu yine <gülüyor> Allah'ın ile halde her halükarda her vaziyette her durumda varlığımızla sahip olduklarımızla olamadıklarımızla kendimizi onun hükmü altında bileceğiz ve iradi olarak da onun hükmüne gireceğiz. Onun hükmünün ve şeriatının dışına çıkmaya caz. Çıktık hasbel kader veya tercihimiz neticesi. Hasbel kader derken, suçu çıkmayı günah çıkma günah işlemek kadere yüklemek manasına söylemiyoruz. Çıktık dönmesini bilelim. Unutmayalım ki cenab Allah şöyle buyuruyor. Kul ya ibadiy ellezina asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnallah yağfiruz zunuba cemi'a inne huvel gafurur rahim. Ey kendin nefisleri aleyhine aşırıya gitmiş kullarım. Bu aşırılar aradan kullarım diyor, hatırlatıyor bize. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. O bütün günahları bağışlayandır. O gafurdur ve rahildir. İşte bu bilgiye sahip olan Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, işledikleri günahın hatanın, büyüklüğünün farkında olmasına rağmen olmalarına rağmen bağışlanmayacak, Allah'ın bağışlanmayacağı kadar büyük bir günah olmadığının da idiler. Bu hatalarından dönmek gerektiğine de İnanıyorlardı ve zamanı, vakti, şartı gelince ne yaptılar? Bundan dolayı Allah'tan af dilediler. Hakları geçen kardeşlerinden ve babalarından da haklarını helal etmelerini istediler. İkisi de, yani Yusuf aleyhisselam da, Yakup aleyhisselam da kendilerine karşı hatalı olanların hatalarının affedilmesini istedikleri zaman... Yok affetmiyoruz, siz neler neler yaptınız demediler. Dolayısıyla birileri hatamızı dolayısıyla bizden hatasının bağışlanmasını isteyecek olursa biz de öyle kırın mırın etmeyelim. Sen böyle davranırsan Cenab-ı Allah da senin hatalarına karşı böyle davranır. Allah'ın bize nasıl davranmasını istiyorsak Allah'ın kullarına da öyle davranacak. Allah'ın kullarına siz nasıl davranırsanız Allah'ın da böyle davranmasını ümit edebilirsiniz size. Af mı ettin? Affedilirsin. Gazap mı ettin, yerli veya ayırsız? Allah da hak ettiğin şekilde sana gazap eder bazen. Ama ya insanların affı, merhameti, şefkati, sevgiyi unuttukları hele bu asırda bunun kıymeti çok büyük. Ve bazen böyle davranacağınız zaman size, belki birileri size deli nazarıyla dahi bakabilir. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Daima gözümüz Rabbimizin terazisinde olacak. Onun ölçmesi ve değerlendirmesi Nasıl? sınıfı geçirten veya bıraktıran onun ölçüp değerlendirmesidir. Ona bakacağız. O esastır. Derken hepinizi getirin, bütün akrabalarınızı getirip gelin diyorlar ya, dedi ya, geldiler, geri döndüler, hazırlandılar ve döndüler. Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna girecekler. Falamma dakhlu ala Yusuf Hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdikleri vakit ava ileyhı ebvey Babalarını anne babasını kendisine sine bağrına bastı diyor. Kendi himayesine aldı onları hemen kucağına aldı diyor. Ve qal dkhulu Misr in Allah Mısır'a girin Allah'ın izniyle emniyet içerisinde olmak üzere. Bu da toplumsal hayatta olsun, bireysel hayatta olsun. Devlet hayatında, devletin daha doğrusu en önemli görevinin emniyeti, güvenliği bütün boyutlarıyla ve muhtevasıyla sağlamak olduğuna işaret ediyor. Hepimizin görevi kendi imkanlarımız içerisinde emin olmak ve emniyete katkıda bulunmaktır. Emniyet güçleri, emniyet kuvvetleri bahsettiğimiz o değil. Hatta bahsedilen sadece bir can veya mal emniyeti de değil. Şeriatın, bütün semavi şeriatların Asıl gayesi bu emniyeti bütün boyutlarıyla sağlamaktır. Onun için ilahi şeriatların maksatları şu beş alanda emniyeti sağlamaktır denilmiştir. İslam'ın şeriat alimleri, İslam fıkhı, fakirleri, İslam hukukları, hukukçuları, din emniyeti, bütün insanlar için devletin birinci görevi. Dinini yaşamak konusunda emniyeti sonuna kadar sağlamaktır. Ben dinimi yaşamaktan bu dünyada, bu nizamda emin niyet içerisinde değilim. Dinimi yaşayamıyorum. Bu emniyetim yok. Bunu ağzımı doldura doldura, bütün kalbimle iman ederek kabul eden etsin, etmeyen etmesin. Söylüyorum. Emin değilim ben. Can emniyeti. Ne kadar var hepimiz biliyoruz yaşıyoruz. Hele bu dünyada. Masum Malili insan ne yaptı? Günahsız Afganistanlı ne yaptı? Filistinli ne yaptı? Kimin için nerede emniyet var? Öyle bir din, öyle bir kitap düşünün ki, diri diri gömülen kızın dahi hesabının sorulacağını söylüyor. Ve izel mev'ude tu su'ilet bi'eyyizem ben kotilet. Diri diri gömülen kız çocuğa sorulacağı zaman, hangi günahtan dolayı öldürüldü diye, bu yaptıklarının yanında kalacağını mı zannediyorlar? Nesil emniyeti, Biz yetiştiriyoruz, bunlar ifsad ediyorlar. Eğitim sistemleriyle, toplumsal sistemleriyle, ahlaki sistemleriyle, medyalarıyla, sokaklarıyla, çarşılarıyla, pazarlarıyla, tüketime teşvikleriyle, her bir şeyleriyle. Hangimiz çoluğumuz, çocuğumuz için güven duyabiliyoruz? Geleceği akla. Bu toplumun nesine ben güveneceğim? Hiçbir şey yok. Onun için bunlar İslam şeriatının terminatı altında. Emniyet budur. Getir bakayım bunların ilk üstünde bize içelim onların müsavi yok. Vaziyet bu. İslam'ın yaşadığının için budur. Ben içkicinin bir sakinliği kadar <gülüyor> elini değmedi dediğim zaman yine benzeri birisi böyle bir afallamıştı. Olur mu öyle bir şey bu zamanda ya demişti. Ya bu olması gereken bu. Şey bu. Ha e şimdi bu cemiyette nasıl emniyeti olsun? Akıl emniyeti olsun. <gülüyor> ve mal emniyeti. Mal emniyeti. Faizin, devalüasyonun ve benzeri türlü türlü ekonomik dalaverelerin olduğu kapitalist sistemde hiç kimsenin malı emniyet altında değildir. Sadece hırsızlıktan bahsetmiyorum. Bu sistem bu emniyetleri imha ediyor. Onun için Yusuf Aleyhisselam'ın bu sözü onlar için çok büyük bir mana ifade ediyor ve bizim için de. Mısır'a Allah'ın izniyle yani Allah'ın tespit ve tayin ettiği ölçüler içerisinde aynı zamanda. Onun ahkamı size tatbik edilecek ve siz bundan dolayı emniyet içerisinde olacaksınız. Allah'ın nizamı dışında hiçbir nizamda emniyet olmaz. Biz emniyeti böyle anlıyoruz. Varsa ben bu emniyeti bu ihatalı, bu kuşatı, bu geniş anlamıyla kuşatıyorum, anlıyorum ve sizin gibi izah ediyorum diye bilen bir düzen varsa, o düzen, o sistem emniyetin ne demek olduğunu biliyor demektir. Bilmiyorsa bilmiyor. Gelsin öğretelim. Biz biliyoruz elhamdülillah. Rabbimiz öğretti. Onun öğrendikleri, öğrettiklerinden dağıl olsun. Öğrendi. İslam böyle bir şey. Elhamdülillah. Kıymetini bilelim yani bizden. Birileri hiç farkında değil nimetin aldırmıyor, şey etmiyor. Bizim her şeye rağmen deli olmaya niyetimiz yok. İsterse bu budur. Nuh Aleyhisselam bizim için en güzel örnek değil mi? 950 yıl davet, 8-10 kişi gemiye biniyor. Bu ne sabırdır ya? Bu ne büyüklüktür, bu ne imandır? Davasına o kadar iman ediyor ki. İman böyle işte. Bunlar bizim örneğimiz. Bizim örneğimiz. Onun için her zaman kendinizi bu davanın tek sahibi göreceksiniz. Ve o mesuliyetle yaşayacağız. Bu davanın benden başka sahibi yok. <gülüyor> Diyerek bu davaya dört elle sarılacağız. Yok başka bir sahibi her birimiz öyle düşünürsek havuz suyla değil sütle dolar o zaman Nedir? ama ben desem ki ya nasıl olsa filan kardeşim bu işi yapar filan abimiz bu işi yapar filan büyüğümüz bu işi yapar ya gençlerimiz var ne güne duruyor zenginlerimiz var ne güne duruyor kahramanlarımız var ne güne duruyor Hocalarımız var ne güne duruyor? Alimlerimiz var ne güne duruyor? Herkes birilerini ne güne duruyor dese hiç kimse bir şey yapmaz. Sütle dolması gereken havuz da suyla dolar uzun. Çünkü herkes diyecek ki ya ben bir kola su döksem süt yerine vazifemiz olmuyor. Ne olacak? O kadar süt arasında benim suyum kaynar, rengi değişmez bile. İşte herkes senin gibi düşünüyor. Ve o havuz hep suyla doluyor. Yani ben Rabbimden gerçekten kendi adıma da müsaade ederseniz hepimizin adına da böyle diyelim. Bu şuuru versin bize. Bu mesuliyeti versin bize. Bu davanın benden başka sahibi kalmadı kardeşim. Ne yapmam gerekiyorsa, ne kadar çok çalışmam gerekiyorsa, o mesuliyetle o kadar çok uğraşmam gerekiyor. Ne kadar çok fedakarlık göstermem gerekiyorsa, o şuurla, o meşuliyetle o kadar fedakarlık göstermem gerekiyor. Ve inanın Allah için yapılan, Allah'ın dini için yapılan, işler kadar hayatta zevk veren <gülüyor> bir şey. Gerekiyor. Ve üstelik kalıcı. ...en sevdiğiniz yemeğin son lokmasıyla zevkiniz biter. Değil mi? En helal zevklerinizi tatmin ettiğiniz zaman biter. Hepsi bitiyor. Fakat Allah'la beraber olmanın... ...Allah'ın dini için yaşamanın... ...Allah'ın dinine göre yaşamanın zevki... ...bambaşkadır ve bitip tükenmez... işte konumuza dönecek olursak Yakup Aleyhisselam da Yusuf Aleyhisselam da böyle bir sebatın semeresini yaşadılar. Allah'ın rızası üzerinde sabit kadem kalmanın meyvesini ahiretten önce dünyada tattılar. Ashab-ı Kiramda 13 yıl Mekke'de sabrettiler, 7-8 yıl Medine'de sabrettiler ve sonradan hicret ettikleri o Yüce Mekke'ye Allah lütfetti Fatih olarak girdiler. Hazreti Ömer diyor ki ben diyor Mekke'ye girdiğimiz zaman size neler edeceğimizi göreceksiniz dedim. Fakat Resulullah Mekke'nin fethedildiği günün ertesi sabahı Mekkelilere sordu size nasıl hareket etmemi nasıl muamele yapmamı beklersiniz dedi. Onlar da dediler ki sen çok kerim bir kardeşimizin oğlusun. Çok kerim bir kardeşimizin çok kerim bir evladısın dediler. Yani senden lütfu keremden, ihsandan, iyilikten başka bir şey bekleyemeyiz. Çünkü sen de kerim bir evlatsın, baban da kerim bir zattı. Diyor ki, o da tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği gibi, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ diyor. Bugün vaktiyle bana da ashabıma da yaptığınız onca kötülüklerin, Yanlışlıkların hiçbirisi size hatırlatılmayacaktır. Hazreti Ömer diyor, o zaman söylediklerimden utanıp bağladım diyor. Ya. Var mı böyle bir yücelik? İslam insanı bu kadar yüceltiyor işte. Yusuf Aleyhisselam kardeşimizi, kardeşin Peygamber Efendimizin kardeşi bütün peygamberler kardeş şu kadar asır önce kardeşlerine söylediği hatalı kardeşlerine karşı söylediği sözün aynısını peygamber aleyhissalatü vesselam Mekkelilere söylüyor. Ve bu sabrın mükafatını Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de Babası da kendisi de görüyorlar. Ve geliyorlar dediğimiz gibi oradan kal orada kalmıştık ayet kerime. Diyor ki ve rafa'a ebeveyhi alel arş kardeşlerini pardon anne babasını kaldırıp tahtın üzerine oturttu. Tahtının üzerine oturttu. ve harru lehu succeda. Onlar da ona secdeye kapandılar. ''Ve kâle ya ebeti, hâze te'vîlü Babacığım, işte bu benim daha önceleri, gördüğüm rüyamın tevili yani tahakkuku gerçekleşmesidir.'' ''Kab câlehe rabbi hakkâ.'' Demek ki her rüya hak çıkmayabilir. ''Kab Aziz'in rüyası gibi kafirin rüyası da hak çıkabilir. Yani rüya öyle bir şey. cenab Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla, takdiriyle alakalı bir hadise. وَقَدْ اَحْسَنَ بِي Rabbimin bana lütufları sadece bu değil. Bana bir de iyilik, bir iyilik daha yaptı. اِذَ اَخْرَجَنِي مِنَسِّجِ Ben zindana atıldım, unutulmuş gidecektim. Beni zindandan çıkardı. Kardeşlerine hani başınıza bir şey kalkınmayacak dedi ya onu zikretmiyor. Onu zikretmiyor. Hemen hapishaneye geçiyor. Beni hapishaneden çıkardı, zindandan çıkardı. Ve câbikum minel bedvi Ve sizi çölden getirdi. Çölden gelmenizi sağladı. Min ba'di en nezege şeytanu beyni ve beyne ihveti Kardeşleri arasında olup biteni de kardeşlerine nisbet etmiyor. Kardeşlerini suçlamıyor. Şeytan benimle kardeşlerimin arasına fitne soktuktan sonra sizin çölden gelmenizi sağladık diyor. Göndermesi sadece bu kadar. İnne <Sessiz> Rabbi latifulli Lima yaşa Şüphesiz Rabbim dilediği şekilde lütf edicidir. Lütufta bulunandır. İnnehu <Sessiz> Şüphesiz ki o alimdir ve hikmeti sonsuz olandır. Her şeyi bilendir. Burada Yusuf Aleyhisselam bu muhteşem nimetlerin, rüyanın gerçekleşmesi, Yusuf Aleyhisselam'ın o türlü sıkıntılardan sonra, imtihanlardan sonra, iftiralardan sonra, zindandan sonra, Kardeşleriyle arasında meydana gelen olaylardan sonra ailesi ondan kendisi ailesinden bu kadar ayrılık ve hasretten sonra bütün sıkıntıların geçtiği bir yerde ne yapıyor Yusuf Aleyhisselam? Hele şunu bir partiyle kutlayalım demiyor. Geldik ya bir araya bir parti yapalım. Günümüz insanlar diye Müslümanın nimetlere ve iyiliklere, güzelliklere karşı tutumu farklıdır. Onun ifade yerindeyse yapacağı merasim, şükür çok ayrıdır. O manada gerçekten şimdi okuyacağımız ayet-i kerime çok anlamlı. Bize çok şeyler gösteriyor. Kardeşler bir nimet Yenilendiği zaman şükür yenileyeceğiz. Yani yeni bir nimetle karşı karşıya kaldık. Şükrümüzü yenileyeceğiz. Günümüz anlayışı bu değil maalesef. Nimet veriyor, isyan ediyor. Allah Allah. İnsanoğlu o kadar zıvanadan çıkmış veya günümüz insanı o derece zıvanadan çıkmış. Mesela Allahü Teala bize bir evlad ihsan ediyor. Bu bir nimettir. Bizim buna şükrümüz nasıldır? Zamanı gelince saçlarını keseriz. Tartarız karşılığında parayı tasadduk ederiz. Değil mi? Akika kurbanını keseriz. İhtiyaç sahibi olanlara dağıtmaya çalışırız. Şükürlerimizi böyle ifade ederiz. Her bir nimetin Yeni karşı karşıya kaldığımız her bir nimetin karşılığını ona göre vermeye çalışırız. Hiçbirisini yapamadık elhamdülillah deyip Rabbimize bir şükür secdesi de yaparız. Bundan dair halde aciz değiliz yani. Evet. İşte bakın Yusuf aleyhisselam bunca nimeti o evvela onlara hatırlatıyor. Ondan sonra bütün olanlara dünyaya hatta sırtını çeviriyor. Yüzünü Rabbine döndürüyor. Ve diyor ki Rabbim bana mülk ve saltanat verdin. Bu büyük bir nimet. Vereni unutmuyor ama. Mülkü onu şımartmıyor. Geldiği nokta vay ben neymişim dedirtmiyor ona. Hatta Rabbim bana meğer ne değer veriyormuş? Dahi demiyor. Rabbim sen bana bunca mülk verdin diyor. Saltanat verdin. Egemenlik verdin. Yöneticilik verdin. Ve başka Ve bana Rüyaların yorumunu da bir kısmını öğrettin. Kısmen öğrettin. Bunlar senin benim üzerimdeki en belirgin nimetler. Hepsi değil elbette. <gülüyor> Fatıra semavati vel ard. Ey gökleri ve yeri yoktan variden. Modelsiz, örneksiz, tasarımsız, tasarımsız. Yoktan var eden. Fatır bu. Ve Allah'la dost olduktan sonra kimsenin dostluğunun da düşmanlığının da kıymeti kalmaz. İşte böyle bunu söylüyor. En veliyyi fid dünya vela ahira. Dünyada da ahirette de benim velim sensin. Dostum sensin. İhtiyacımı, muhtaç olduklarımı bilen ve giderecek olan sensin. Hepsini senden bekliyorum. Seni bırakıp kimsenin kapısını çalmıyorum. Bir şey senden istenecekse, senden ister. Velim sensin çünkü. Dünyada da ahirette. Da işin başı, sonu, her şeyinin güzelliği ve mükemmeline teveffeni Müslüman ve elheqni bis salihin. Müslüman olarak canımı al ve beni salihlerin arasına kat. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle demiyor ki, demiyor muydu? Allah'ım Allah o yüce, en yüce dostlara, en yüce arkadaşlara kavuşturdu. Yani salihlerin arasına kat dediği gibi Yusuf Aleyhisselam. Dünyada salihlerle beraber olalım ki, ahirette salihler arasında olmamız kolaylaşsın. Onlarla beraber olmamız kolaylar. Salihlere yakışan bir hayat sürelim ki ahirette salihlerle birlikteliğimiz mümkün olsun veya ihtimal dahilinde olsun. Gerçekten Yusuf Aleyhisselam'ın bu duasının çok kapsamlı anlamları, çok geniş anlamlar. Bir defa kendisinde az önce nispeten temas etmeye çalıştığımız gibi kendisinde bir varlık görmüyor. Bana ne sahipsen ben ne sahipsem onu bana sen verdin diyor. Mülkü de sen verdin. Rüyaların yorumunu da sen öğrettin. Senden başkası bunları veremez. Ben kendim de kazanamazdım zaten. Çünkü sen diyor gökleri ve yeri yoktan var edensin. Bu sebeple ben senin benim gibi diğer yaratıklarından herhangi birisini konumu, mevkii, özelliği, vasfı imkanı ne olursa olsun veli edinemem. Senin eşinde, senin ayarında bana veliliği ancak sen yaparsın. Kimse yapamazsın. Ben sadece senden imdadımı isterim, senin yardımını isterim, senin beni korumanı isterim, senin beni muhafaza etmeni isterim ve ben yalnız sana dua ederim. Ahir Fatiha suresinde söylediğim diz gibi yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz diyor. İyâkena mûdu ve yyâkenestâînin ruhu bu duada da var. Ve bütün mesele davaların davası. Herkesin isteyeceği en büyük şey bu. Müslüman olarak canımı alıyor. Eğer bu son an böyle tahakkuk etmezse maazallah. Yandığımızın resmidir. Son an böyle tecelli etmezse ne yapabiliriz? Yapacağız. Onun veliliğine sınırmaktan başka bir sığınavımız yok. Başak kimsemiz yok. İmkanımız varken hep Allah'la beraber olalım ki bütün imkanlarımızın tükendiği zamanda o da bizimle beraber olsun. İmkanımız varken biz onunla beraberliği ihmal edersek hangi yüzle onun imkansızlık zamanlarımızda, çaresizlik zamanlarımızda bizimle beraber olmasını isteyebileceğiz. Yusuf Aleyhisselam bir beşer olarak gerçekten böyle bir duayı yapabilecek bir seviyedeydi. Hak ediyordu. Allah üzerine bir hak yok elbette o manada söylemiyorum. Çünkü Yusuf Aleyhisselam her konumda Allah'a teslimiyeti elden bırakmadı. En zor zamanlarda en sıkıntılı zamanlarda fitnelere karşı durmanın en zor en imkansız olduğu hallerde Allah'la beraber olmayı unutmadı ve ihmal etmedi. Bu çok büyük bir meziyet. İşte Yusuf Aleyhisselam her yönüyle gerçekten bu surenin tamamı Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası ekserinde bize o kadar çok şeyler anlatıyor ki. Değil hepsini hissetmek, fark edebilmek, bazen insan fark edebildiklerini dahi anlatmaktan aciz kalıyor. Çok muhteşem gerçekten bir sure. Öyle olacak elbette, Kur'an-ı Kerim'in bir suresi. Öyle olacak elbette çünkü Rabbimizin kelamı. Deki eğer diyor deniz Rabbimin kelimeleri için mürekkep olsa Rabbimin kelimeleri tükenmeden o deniz tükenir gider diyor. Öyle olacak. Evet biz de cenab Allaha Allah'a hepsini bildiğimiz ve bilmediklerimizle hatırladığımız ve Ta'abüdümüzü esas alarak elbette ki filaf edeceğiz, gidiyoruz. Ve gerçekten dünyada da, ahirette de onu veli edinmeyi, onun da bizi veli bizden ilaz ediyoruz. Ya Rabbi bizden sevdiğim Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.